Teknoloji ürünü, hizmet olmadan halde bunu amacın dışında kullanan kişi günah bir bilen bir şey olur yoksa bilen sahibi mi? Bir de hocam, biz ulularda varlığında hizmet olduğunuzu biliyoruz. Evet. Yani Neden dolayı? Biliyor musunuz? Ee, biz atlar da asıl olan sünnettir, vahiddir arkadaşlar. Yani şimdi Resul Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki beş vakit namaz farz kılınmış, beş vakit. Şimdi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 Evet. Şey Tabii. Onlar gözükemeyince herhalde onlar nasıl tanıyorlar? Ondan herhalde. Yani. Yeter yani, çok önemli. Evet. Bu Buyurun. Şey. Şimdi amel <gülüyor> ya da itikazın dışında atmanlara çekmek edecek yenilikler mesela diyelim sabah namazına katmak için telefonun alamını koyuyoruz. Bu telefonun alarmı. Yok bu şey değildir yani. Bu bidat değildir. Hayırlı bir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 En, en efdal odur. Hazreti Ömer tarafından yerimiz kılındığına dair zayıf bazı rivayetler var. Zayıf. E, zayıf evet. Çok açık alabilir miyim? E, e, evet. arkadaşın sözü soru için zaten bu kadar sunmuş gibi geliyor ama e, anlattırken gece namalında da mesela şeyden bahsediyor. Ebu Hureyye'nin dört yani bu bir de özel, sana, Burada Resulullah tarafından Ebu Hureyre, ey Ebu Hureyre ey Ebu Zer, sen akşamları, geceleri 11'den fazla kılmayacaksın dememiştir. 8 tamam. kılacaksın dememiştir ama ve münelleyni değil, yani gecede teheccüt namazına kalk A, şeklinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da her gece aynı e, sayıda eee teravih kılmamış. Yani 11 geçmiş de. Hangisi? Yani geceden var. Verdi bir sayı geçmiş mi? Mesela 20 kılınıyor son pe sonun Yok. Eee farklı şeydir. Yani secdü kartmamış ya buna. Hocam, ya, ya, ya, ya. Yani Hı. ibadetlerde, nafilelerde evet. kılabildiğimiz kadar açımız var mı? Yoksa Hı. peygamberin bize gece bir... namazında serbesttir. tabii. Buna delilimiz var mı? Delilimiz odur işte değişik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 İn Allah yagrır günahları cemian. Ayet-i kerime. Evet inşallah. Evet. Böyle. sorum buyurun. Farz namazlardan sonra gelen de yaşınca vaz diyorlar. Eee, faziletiyor Allah'a münte sıradan önce Estağfurullah le ilahe illallah ve teyihin vasi diyor. Bu sünnettir he. Her selamdan sonra tabii sahibi kitaplarda Resulü aleyhisselatü vesselam selamdan sonra üç defa bazı yerlerde cemaat sünnet olduğu için bir kez ona karşılaşıyor. Ya diyor bizim geçmişlerimiz yapmamıştır bunu neden çıkardın demiyorsun bakımda güzel soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun kaynağı var mı yok mu diyorsunuz. Ama öyle diyor. Yav diyor sen şu hoca efendi kadar biliyor muydun diyor. Bir tane ben <gülüyor> benim okuduğum bir yerde sadece da üç kafa saflar saflar saflar diye geliyor. Evet. Ondan sonra Allahu Ekrem ve Ondan sonra o başlıyor evet. Hatta herkesin türlü sesli olarak söyleyeceği bütünlere giremiyor ayetler. E asl olan tabii asıl olan her ferdi. E, e, ferdi olarak herkesin vicdanını içinden yapması lazım ama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 Allah'a getirdi. Yani şöyle böyle. <gülüyor> yani güya şerden. Yok, serrina kadaydan. Hocam dua yok ki dua. Duada sünnet yoktur. Hani eli diyorum. O duanın o önemli bir sakınca yok dedim. Güzel bir duadır yani.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 bir daha değil, haramdır. Mekruh şey mi hocam? ısrar etmek haramdır. Mekruh'a <gülüyor> bu cemaatler <gülüyor> kimden çizeni tamir etmiyor? Hocam, bu, bu var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok. El aşma bir daha değil. El İslam. Müslüman ve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 Habbi alınız, bizde de Hı -hı. tamam. Yemekten sonra alacağız. Ece ala, ece ala, ne Allahümme Rabb'e davet-i temin okuyacağız. Zaten e, nafileleri evde kılmak daha hayırlıdır. Tamam, Suresi var mı mesela hocam? Mesela, cumaya geldi, evet. Belli bir geçen, mesela O da... öğle namazının vakti o sünnet içinde aynı zamanda geçerlidir. Yani bu konuda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 Oui. <gülüyor> çok <için> bir, <izlerin gülüyor> bir izler <gülüyor> e, e, çok açık bir şekilde, evet. Mes ah** bir şekilde orada bir bir son birak yani. Evet. Bu izale konusunda nasıl yapalım, ne yapmalız abi? Yani bunu yapacağız? O davete girer. Udû ila sebili rabbike bil hikmeti ve'l mevedde. Mescid Mescid Aşiyaların mescidine gir. Evet. Terk gi et <gülüyor> başa sen <gülüyor> <knowledge> <gülüyorlively>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 Allah kabul, Allah kabul etsin. Bu hacet namazı falan. E, hacet namazıyla ilgili var. İçerek de tamazlarla ilgili. Ama uyku yok. İşte, evet. Uyku yok. Yani işte. Evet. evet. Niye Şimdi hadisler diyor ki, safları bölen direkler arasında saçlı sınmaktan men edildik. Bu, ben üç dört şey Bu iklim ne zaman başlıyorsunuz? ne zaman Konya sapı bölüyor yani. Üç sıra sapı bölüyor. Sak mendil var. Evet. O bidat tülüyor mu? Direkler arasında mı, tutumlar arasında mı? Mesela de. şuradan. He. Şuradan sap tuttuk. Bir kısım şuradan tuttu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 harim 99 Ney'nin doksan ayeti yanlış hatırlamıyorsan hangi bir topluluk diyor, bir idat ıhtas eder, yok ederse Allah kıyamete kadar o topluluğu, umumen o sünnetin zilâ gibi dönüştür. Evet. Çok Çok zaten. Hani bu bir şey yapılabilir ama umumen idat edilir. Onun için inşallah. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. İnşallah. Kabul. Yok ya bizim hayatımız yani Ömür boyu davet. Evet, evet, evet, evet. Zaten bu kardeşlerle tanış